Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri Dünyayı Okumak programından hepinize merhaba. Ben Aytaç Timur. Bugün yine Açık dergi için Dünyayı Okumak'ta elimde yeni bir kitap ve onun çok özel çevirmeni var. Kitabımızın adı Jivamuk, Jivamukti Yoga. Evet, benim için okuması biraz zor. Kitabın çevirmeni Yeliz Utku Konca, Açık Radyo'da konuğumuz. Yeliz Hanım Açık Radyo'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk Aybat Bey. Şimdi e, yoga gittikçe belki son 10 yılda benim takip edebildiğim kadarıyla Türkiye'de e, daha çok sahiplenilmeye, daha çok deneyimlenmeye başlandı. Bunun tabii peşi sıra kitapları da geliyor. Önce genel olarak bir yogadan girebilir miyiz? E, ne oldu da, e, yani belki bilmiyorum tabii buna katılmıyor olabilirsiniz. Belki çok daha eskiden siz böyle bir gözlemin içindesiniz ama <Gülüyor> sanki bana son 10 yılda yoganın yaygınlaştığı, gibi bir imajım var bende. Yani ne oldu da bu yoga bu kadar sevilmeye başladı? E, nasıl bir deneyimdir? Önce bir yoga gidip sonra özelleşelim istiyorum. Olur mu? Böyle söz sizde? Tabii. E, yoga aslında çok eski bir e, felsefe, çok eski bir pratik aynı zamanda binlerce yıl öncesine dayanıyor. E, bizim bugün bildiğimiz kadarıyla e, işte e, kökleri eski kadim kaynakları e, böyle Hint kökenli Sanskrit dilinden gelmiyor ama Böyle bakacak olursanız dünyanın başka yerlerinden de yoga vari şeyler var. Yani Mısır hierogliflerinde bile bu yoga polu diyeceğiniz şeyler var. Şimdi tabii çok eskiden daha sözlü bir gelenekmiş. Yani hocadan öğrenciye aktarılan bir gelenekmiş. Ee, ...hoca öğrencisini çok işte belli şekilde seçermiş. Bir hocanın öğrencisi bittiği zaman da o gelenek kesilirmiş. Ve böyle yoganın kesilmeye uğradığı zamanlar da var. Fakat bir yerden sonra bu yoga geleneği tekrar e, canlanıyor. Ve oradan da e, Hindistan'dan Amerika'ya sıçramasıyla beraber... ...aslında dünyada daha çok iyi olmaya başlıyor. E, i̇şte Amerika'da... E, bu Shivananda e, tarafından e, dünyaya tanıtılıyor ve e, Amerika'daki e, takipçileri e, yoga yapanlar arttıkça e, işte orada daha fazla eğitmen eğitilmeye başlanıyor ya da bazı insanlar e, Hindistan'a gidip e, orada e, eğitim alarak geri dönüyorlar sonra e, dünyanın daha değişik yerlerine e, Avrupa'ya yayılıyor e, şimdi bize ne aslında ee, nasıl diyeyim, ee, bu Amerikan etkisiyle bize de yayılmış durumda. Yani Hindistan aslında belki bize daha yakın olabilir ama e, moderniteyle beraber diyeyim, Türkiye'de de yayılıyor. Ve e, modern dünyada e, ben bir Jivamukti yoga hocasıyım e, ve yogayı da Jivamukti sahip ve New York'ta e, sevdim, e, Hindistan'dan oldukça uzakta. Ee, böyle e, araba sirenlerinin e, işte sirenlerin hiç sısmadığı e, çok kalabalık çok e, keşmekeş e, bir e, metropol olan New York'ta e, yogaya başladım e, ve e, hocam şerengen'in hep şeydi ardı e, yani aslında bu modern hayat bu kadar stres e, aynı zamanda e, bu yoga daha da gelişmesine neden oluyor yani insan kendi özünden uzaklaştıkça, bir şekilde bazı kalıplara daha çok girdikçe, kendini daha ses altında hissettikçe bir gerçeklik arayışı başlıyor. Yani bütün bunlar beni tatmin etmiyor, peki gerçek nedir diye sorgulamaya başlıyor. Ve aslında yoganın günümüzde bir popülerlik kazanması. Ee, çok rastlantısal değil diyordu. Yani belki de Türkiye'de de e, işte aynı şekilde e, giderek daha e, böyle artan modernite diyeyim ya da kapitalizmin daha e, hissedilir olması sayesinde diyeyim. E, bu insan e, kendini sorgulamaya başlıyor ve e, özünü aramaya başlıyor. E, gerçek nedir diye sormaya başlıyor. İşte orada da yoga e, devreye giriyor ve bir şekilde insanlara ee, bir e, önce fiziksel rahatlama getiriyor. Yani yoga dediğimiz zaman daha çok belki de e, fiziksel e, yönü aklımıza geliyor. Yani yapılan bir e, pratik aklımıza geliyor. Hani böyle e, işte pilates yapmak gibi, cimnastik yapmak gibi bir şey algılıyoruz. E, fakat o yoga pratiğinin içinde aynı zamanda yoganın e, amacı da var ve yoganın amacı da yoga, yoga haline ulaşmak. Evet. Benim hocalarımın e, hocası e, yoga hali e, hiçbir şeyin eksikliğini çekmeme hali olarak dalılıyor. E, i̇şte oraya götüren e, pratikler aslında bütün yoga ve e, günümüzde aslında biz sürekli bir şeylerin eksikliğini çekiyoruz işte ne bileyim... E, güzel bir tatilin eksikliğini çekiyoruz belki işte son model cep telefonunun eksikliğini çekiyoruz işte sürekli maddi bir şeylerin eksikliğini çekiyoruz yoga'nın ama tanımı hiçbir şeyin eksikliğini çekmeme haliyse onun için e, böyle yapmamız gereken e, pratikler var ya da bazı pratikleri yaptığımız zaman bizi o hale döndürebiliyor ve o orada inanılmaz bir e, tatminle hissediyorsun. E, bence e, Türkiye'de yoga'nın e, giderek daha popüler olmasının e, nedeninin temelinde bu yatıyor. Bence de sizin dediğiniz gibi e, Türkiye'de de yoga gittikçe popüler oluyor. Şimdi e, benim bir ikinci gözlemim daha var. E, Yoga'ya öncelikle insanlar bu poz denilen değil mi? O kadar iyi geldiğiniz şekli bu poz denilen pratiklerin e, Mütçüklerinin evet. orasına burasına sırtı arasında şuna boyun boyun e, iyi gelmek için gidiyorlar evet. ve e, belki de öncelikleri bu Hı -hı. E, ama e, yoganın bu bedenle ilgili tarafı e, esasında hani belki de onun ne bileyim işte bir yanı e, yoga Hı -hı. bundan fazlası. Şimdi ta evet. eee biraz Jivamukti'ye bağlarsak Jivamukti <gülüyor> tam söyleyemiyorum. Jivamukti. Evet. <gülüyor> e, Jivamukti'ye bağlarsak orada farklılaşan ne? Çünkü kitabın üst başlığında diyor ki bedeni ve ruhu özgürleştiren pratikler. Evet. Sadece bedeni değil. Evet. evet e, aslında genel olarak yoganın temelinde yoga felsefesinin temelinde e, ruh var. E, yani kadim ...yoga kaynaklarına bakarsanız... ...orada Prakriti'den ve Purusha'dan bahseder. Ee, o yüzden... ...bu ruh bizim için... E, ...önemli bir şey. Şimdi Civa Vukte... E, ...aslında iki kelimeden oluşuyor. Sanskrit iki tane kelimenin yan yana getirilmesinden... ...türetilmiş bir... E, ...kelime bu. Civa... E, ...yani bu bizdeki... ...canım civanımdaki Civa gibi. Yani Civa diye yazılıyor ama aslında... ...Civa diye okunuyor. Bu bir marka ismi... ...olduğu için bunu çevirirken... Ee, özellikle yazlarına sorduk ve J ile bıraktık ama C ile telaffuz edilmesi gerekiyor. Ee, civa e, kelimesi ruh anlamına geliyor yani bireysel ruh. Mukti onun özgürleşmesi, azad olması yani. Antikisi yani esasında özgür ruh gibi bir şey değil mi? Özgürleşmiş ruh. Özgürleşmiş evet. ruh. evet güzel çok güzel. Evet. Ee, şimdi Civa Mukti e, diyor ki e, ya bütün bu yoga pratikleri ee, i̇şte bu yoga pratiklerinin içinde de e, biz en çok pozları biliyoruz ama e, pozlar var, işte asana diyoruz onlara, e, nefes pratikleri var, e, işte duyuları içe döndürme var vs. kadim kaynaklarda anlatılan o e, yoga sutralarda ya da diyelim Patanjali'nin anlattığı 8 batılaklı ya da 8 kollu e, bir e, yoga pratiği var. E, meditasyon da buna dahil bütün bu pratikler bizi yogaya götürüyor ki yoga da kelime anlamı olarak aslında birleşme demek ama şöyle bir birleşme hani eskiden böyle öküzler bir yere koşulurmuş aynı şeye koşulurmuş ya işte tarlayı sürerken yani aynı koşuma bağlanmak demek aynı koşulu altında birleşmek demek yani bireysel ruhla evrensel ruh ya da bireysel bilinçle evrensel bilincin bir araya gelmesi anlamına geliyor yoga yani bir, çe bir, bir çeşit uyumlanma var orada bu uyumlanmayı diyor cibokti eğer bu e, hayatın içinde e, yani siz bunu yaşarken yaparsanız bunu e, bu yoga haline erişirseniz bundan da bu hayatın devamını da özgürleşmiş olarak yaşayacaksınız diyor ee, ve bunun içinde e, işte dayandığı temel e, direkler var. Beş tane temel direği var bu Civa Yoga'nın. E, kadim yoga eserlerine dayanıyor bir kere öğretti. Yani bir yoga hocası çıkıp da işte kafasından uydurmuyor. Dün gece Rüyam'da şunu gördüm de işte böyle yapalım demiyor. Tamamen binlerce yıldır e, şeyi... E, e, geçerliliği ıspatlanmış diyeyim e, kadın yoga yeterleri işte bu nedir e, Patanjali'nin yoga sutralarıdır, Bhagavad Gita'dır Kata Yoga Pradipika'dır e, Upanishadlar'dır vs. bunun gibi e, Sanskrit dilindeki temel yoga yeterlerine dayanıyor e, ikincisi vakti ya da adanmışlık bir adanmışlık e, duygusu ve hissiyle kendini e, adayarak e, yapıyorsun bu olpratiğin e, üçüncüsü ahimsa ee, bu zarar vermeme demek. Yani mümkün olduğu kadar bu hayatı yaşarken e, minimum zararı vererek e, yaşamak. E, dördüncüsü müzik. E, nada da diyebiliriz buna. E, bir taraftan e, pratik yaparken, bu asalaları yaparken canlandırıcı müzik dinleyerek duymayı öğrendiriyoruz. Bir taraftan da e, işte birinin söylemesi ve arkasından tekrar olacak. bir Kirtan'da da ...konuşmamızı arındırıyoruz. Beşincisi de meditasyon. Bu beş temel direk, kadim yoga eserleri, bakti, ahimsa, canlandırıcı müzik ve meditasyon... ...civamukti'nin beş temel direğini oluşturuyor. Ve her derste de... E, ...her bir dersin içinde bunların hepsi bir şekilde yer alıyor ve... ...birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturuyorlar. E, tabii bir civamukti yoga dersine girdiğiniz zaman belli... E, içerikleri de vardır onun. Her civamukti dersinde olması gereken şeyleri vardır. Her kocanın bildiği. Ee, ve bu dersten çıktıktan sonra, e, ben ilk civamukti dersinden çıktıktan sonra keke hissiyatımı hatırlıyorum. Böyle birden işte güneş daha parlak, e, ağaçların yapraklarının yeşili daha yeşil e, görünüyordu. İçimde bir hafiflik vardı ve yani daha ilk dersten sonra bu ne kadar güzel bir şeymişler. Ama bunu daha önce biliyorum. Ben de bunu işte herkese öğretmek istiyorum diyerek öyle Civa Mukti Sevdam benim de öyle başlamış oldu. E, Yerizadur çok güzel gidiyorsunuz gerçekten çok güzel ama burada müsaadenizle Açık Radyo'nun dinleyicilerine bir şarkı dinleteceğim sonra sohbetimize de devam ediyoruz. Elbette. E, Açık Radyo'nun sevgili arkadaşları Civa Mukti Yoga kitabının çevirmeni Yerizadur Konca ile sohbetimiz devam ediyor. Eliza Hanım, birinci bölümde bir hafif söylediniz de hem Sharon'la hem David'le kitabın yazarları sanıyorum bir tanışıklığınız var değil mi? Ee, onlardan öğrendiniz. Sonra da bu Türkçe'de herhalde ilk kitap. E, Civa Mukti Yoga kitabı olarak ilk kitap. E, Sharon Gena'nın yazdığı yoga ve vejetaryenlik kitabı vardı. Daha sonra o yoga ve veganlık olarak da e, yeniden basıldı diyeyim, e, uzatıldı. E, o kitabı çevirmiştim yoga ve vejetaryenlik olarak e, Paloma yayın evinden çıkmıştı. Cevamukti yoga da, bu Cevamukti yoganın e, şey temel bir eseridir ve sadece Cevamukti yoga değil bütün yoga hocalarının faydalanabildiği bir e, böyle yogayı anlatan kitaptır. Onu da işte e, daha yeni e, yeni insan yayın evinden e, çıkarmış olduk. Şeril'le e, dostluğumuz nasıl? birinde dostum e, ben New York'ta yaşarken doktora yapmak için e, New York'a gittim New York Üniversitesi'nde orada işte e, kimya bölümünde New York Üniversitesi kimya bölümünde e, biyolojik moleküller proteinler ve saire onların üzerinde doktora yaparken e, eyvah içinde bir eksiklik hissi var derken yoga e, mı yapsam acaba diye düşünerek araştırdım ve e, acaba muhtemel yoga bana e, Uygun geldi. Ee, acaba yapabilir miyim? Acaba yakın mıdır? Acaba pahalı mıdır? derken e, çok yakınında olduğunu fark ettim. E, yürüyerek birkaç blok mesafedeydi. Ondan sonra ücretsiz tanıtım dersleri vardı. Onlara giderek başladım. E, daha sonra o Cimumuk Tiyoba merkezine e, gide gele. E, orada David Life ile çalıştım ilk önce. E, onu gördüm. Ve gördüğünüz zaman etkilendiğini hocalar bunlar. Sharon da öyle. Yani konuştuğu zaman herkes gibi konuşmuyor. Yani bu insanlarda bir fark olduğuna hissediyorsunuz ve size e, kafanızda ekstra soru işaretleri yaratıyorlar. Sizi bir etkileme e, şeyleri var, tarzları var. Ama hani böyle körükörne etkileme değil de hani gidin araştırın, bakın, sorgulayın şeklinde e, bir itici güçleri vardı ve ee, ben e, CIVI, CIVI birkaç sene yaptıktan sonra ben bunu öğrenmek istiyorum ve e, başkalarına da öğretebilmek istiyorum dediğim zaman bunun eğitmenlik eğitimine yazıldım. Bunun eğitmenlik eğitimini e, Şöngan'ın ve David Life verdi. Yani ben onlardan birebir dert aldım. E, 350 saatlik bir eğitimdi o. E, ondan sonra da o eğitimi bitirdikten sonra e, bir de daha e, ileri seviye bir eğitimle bir hocanın çırağı olarak onun yanında derslere giriyordum ve Aaron ve David'den ders almak da zorunluydu o program içinde ekstra bir 500 saat. O zaman da birebir onlardan ders aldım, onlarla çalıştım, onların seminerlerine gittim vesaire. Ee, yani e, oldukça e, yakın tanıdığımı söyleyebilirim. Da tabii daha sonra işte onların verdikleri e, bazı e, bir şeylere, derslere, e, eğitimlere, e, tatillere de gitme fırsatım oldu. Peki bunu İstanbul'a taşırken e, na, nasıl bir yol izlediniz ya da zorluklara karşılaştınız mı insanlar çünkü biraz yabancı bu konuda e, <gülüyor> e, e, e, mesela en çok ne soruyorlar size ya da e, bu pratiklere ilgi duyuyorlar mı? E, genel olarak yoga'ya çok ilgi duyuyor insanlar Türkiye'de genel olarak yoga türleri çok bilinmem. Um, Mukti yoga dediğimiz zaman zaten e, sizin de dediğiniz gibi yani bu bunun kelimesini telaffuz etmek bile zor geliyor. Yani ben de ilk başta sürekli karıştırıyordum kelimeyi. E, fakat yani bu ilk okuduğumda ve yaptığımda bu pratik civamukti yoga pratiği beni o kadar etkiledi ki ve kitabı okuduğumda yani bu müthiş bir kitap ve umarım günün birinde bunu çevirebilirim diye düşündüm. Ancak e, yani şimdi ee, ne mutlu ki Türkçe'de artık okuyucuyla buluşabiliyor. Ee, kitabı elinize alıp baktığınızda göreceksiniz ki böyle normal bir kitap değil yani canavar gibi bir kitap. Ee, i̇şte e, temel metni var, altında resimleri var, yanlarda açıklaması var, üstte başka bir gri alanları var, kutucukları var ee, Yani Ben bu kitabın altından kalkamam diye düşündüm. Ayrıca da yani bana mı kalmış bunu çevirmek diye düşündüm. <gülüyor> e, fakat sonra Sharon e, o zamanlarda e, işte 2011, 2012 gibi benim Türkiye'ye döndüğüm zamanlarda bu her ayın bir odak noktası e, şeyi kompozisyonu yayılıyordu. Belli bir odak noktası var. O ay onun üzerine odaklanıyoruz. Hala da öyledir. Onları yazıyordu. Ben onları çevirmeye başladım yavaş yavaş. E, yani böyle çok e, kelime oyunları yapan bir yazar. E, belli yerlerden bazı referansları referanslar gönderiyor koluyu bilmeniz lazım o referansı anlayabilmek için. E, yani yavaş yavaş onunla e, Şeran'ın tarzına aşina oldum. Sonra da bir elim alışsın diye e, yoga ve cesaryenlik kitabını çevirmeye başladım aslında. E, ondan sonra o, o kitabı okuyanlar olumlu dönüşler yaptıktan sonra artık yoga için e, kolları sıbadım ve e, Türkiye'deki bir avuç içi kadar aslında ama Yoga hocaları giderek o da artıyor sayımız, sayımız artıyor onların da teşvikleri ve destekleriyle bu kitabı böylece çevirebilmiş oldum öğrencilerin en çok sorduğu soruların cevapları da kitabın içinde bunu da yani artık söyleyebiliyor olaktan çok mutluyum inanın Peki, bir şey daha soracağım son soru bu çünkü son böyle bir birçok bir, bir, dakikamız kaldı Evet. İstanbul dışında tabi buna Ankara ve İzmir'de katalım Anadolu'dan böyle bir talep var mı size ulaşıyorlar mı ne bileyim işte orasından burasından Hı -hı. Anadolu'da bir ilgi var mı bir de onu merak ediyorum e, Var evet e, haklısınız aslında biz tabi ben İstanbul'da yaşıyorum Ankara'da yaşayan hocalar var Kıbrıs'ta yaşayan hocalar var ee, İzmir'den çok talep geliyor Bodrum'dan çok talep geliyor ee, fakat Anadolu'nun çeşitli yerlerinden de talep geliyor o zaman e, yönlendirecek hoca bulmakta da zorlanıyoruz ee, yavaş yavaş artması ya da fazla artması belki de hem e, yoga yapan kişilerin hem yoga öğreten kişilerin e, bu açıdan da iyi olacak onlar için de bir e, referans kitap niteliğinde e, bir kitap olacak umarım diyorum. harika Celis Hanım, e, vaktimizin sonuna geldik. E, açık Radyo'ya, Dünya'yı Okumak programına katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum size. Ben çok teşekkür ederim davet için. Umarım ciddi. kitabında yolu açık olur. E, İnşallah. Ben buluşur. Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri, e, bugün Jyvamukti Yoga, bunu ben de umarım böyle bir kaç ayar düzgün söylemeyeceğim, e, bedeni ve ruhu özgürleştiren pratikler kitabının çevirmeni, Ege'siz Küçük Konca ile beraberlik dünya okumakta önümüzdeki programda başka bir kitap ve onun üreticisiyle yazarıyla çevirmeniyle editörüyle konuşmak üzere şimdilik hoşçakalın Kadın Dünya Okumaktan ben Aytaç Timur hepinize iyi bir hafta diliyorum.